Bugün iman dersinin 51. dersine devam ediyoruz. İman derslerinde de imanın şöbelerindeydik. O da 25. ders. Şöbelerde 25. ders. Şöbelerde de kimin şöbeleridir dedik iman beyhekinin. 77 tane şöbedir. E, 67 taneyi biz e, işledik. Bugün 68. şöbedeyiz. Yani 10 şöbemiz kaldı inşallah. Onları da yavaş yavaş bitiririz. 68. şöbe nedir? İkram-ı Zayıf. O da ne demektir? Misafire, misafiri ikram etmek. Demek ki misafiri ikram etmek o kadar mühimdir, o kadar önemlidir. İmam Beyhaki bunu ne yapmış? İmanın bir şöbesi yapmıştır. Tabi İmam Beyhaki dediğimizde sıradan bir adam demiyoruz. Bir, İkincisi iman beyhakinini ihtihadidir bu değil. Bu ehli sünnetin bütün ehli sünnetin neyidir bu icma ile bunu olmuş bu e, şöbeler sabit kılınmıştır. Ehli sünnetin icmaıyla. Demek ki önemli bir meseledir. Zayıf nedir? Musafir. Misafiri ikram etmek imanın şöbelerindendir. O kadar önemliymiş Şimdi biz bu derste Allah'ın izniyle misafir çimdir, Misafiri ikram eden çimdir. bunun ikramın adabı, ahkamı nedir? Bunları inşallah öğrenmeye çalışacağız. Neden öğrenmeye çalışacağız? Hatta canlandırarım. Neden canlandırıyoruz? İmanımız mükemmel olsun. Neden mükemmel olsun? Çünkü iman mükemmel olmayınca cennete giremez. Zayıf imandan cennete girsen de ataştan sonra gireceksin. Girsen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisine gidemezsin. Aşağı derecelerde kalırsın. Onun için Müslümanlar dedik ne limiti biz ehli sünnet, hakiki ehli sünnet limitimizi iman meselelerinde yüksek tutarız. İmanın olması olmazını dört dörtlük canlandıracağız. İmanı destekleyen he, amelleri ne yapacağız? Her zaman yüksekte tutacağız, canlı tutacağız. Onlardan puan toplayacağız. İmanımız çok yüksek olsun, kurtarır. Yoksa kurtuluş zordur. Neden zordur? Çünkü önümüzde Enbiyaullah, Evliyaullah, Allah. Bunlar nedir? Allah'ın sevgili kullarıdır, seçkin kullarıdır. Bunlar bakıyoruz. Allah'ın firdevs-i alede Resullardan, enbiyalar, şehitler bunların meclisine gitmek onların sıfatları var. Bakıyoruz biz onların sıfatlarında bir şey kalmıyoruz. Böyle çiricat namazdan o da camide kılmıyoruz. İşte ondan sonra e, biraz İslam'ın ucundan tutmuşuz. Biz allah Teala'nın bu amellerde minnet edemeyiz. Ne yapmamız lazım? Canlandırmamız lazım. İmanı, İslam'ı canlandıracağız. Çiğ hatta bunların yanına gidelim. Musulmanın da himmeti yüksek olması lazım. Yok himmetim tamam ben cennete girim neresinde o sakisinde köşesinde değil dedik. Al Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'tan sorarçanız cenneti Firdevs aleyi sorun. Bu neye delalettir? Himmetimiz yüksek olması lazım. Yok bir basit insan kalır. Toplumda da beledir dünyada. İnsan ister mi basit kalsın? İstersen basit kalırsın ama himmetin yüksek olsa ne kadar fakir ailenin çocuğu olsa ne kadar basit başlasan himmetin yüksek olsa bakarsın bir gün tavandasın en zirvedesin. Neyle olur bu? Himmet. Sen istemedikten sonra olmaz. Allahu Teala diyor sen iste ben vereyim. Sen amel yap, sen niyet et, amele başla gerisi bana bırak. Onun için bu ameller önemlidir. Şimdi dedik ikram-ül zayıf. Misafire ikram etme. Misafir kimdir? Misafirin tanımı nedir? Misafir, ev sahibi olmayan, dışarıdan gelen buna misafir denir. Misafiri karşılayan nedir? Ev sahibidir. Yani iki tane bir tane misafir var dışarıdan geliyor bir tane de var ev sahibi karşılıyor. Bu sahada evdom evde olur? Aynen dedik gibi e, geçen derste konşulukta dedik ki konşu asıl konşu ev konşusudur. Ama dükkan konşusu var, iş konşusu var, seferde konşu var, Misafirde de öyledir. Yani asıl misafir insanın makamına gelir. Makamı da asıl makamı evidir. Ama iş yerim var. Orada geçse misafir aynandır. O misafirdirsen misafire ikram edensin. Vesaire, çiftliğin olur, senin bir makamın, senin hükmünün altında bir yer, o senin yerindir. Her kim dışarıdan geçse o senin misafirindir. Bu tanım olarak, misafir ikramı bütün peygamberlerin sünnetidir. Hazreti Adem'den Resulullah'a kadar, Resulullah'tan da kıyamata kadar canlanır misafiri ikram etmek. Ondan dolayı, bütün peygamberlerin sünneti, ahlakı olduktan dolayı cahiliye devrinde de misafirin, Arapların yanında çok önem vardır. Yarımada'daki bütün Araplar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o topluma geldi. Niye o topluma geldi? Niye o bedevi topluma Resulullah geldi? Biz beğenmez o toplumu. Ne deriz? Onlar bedevidiler. Ne anlarlar ki? O zamanda ne vardır? Rum vardır, Paslar vardır. Bunlar neydiler? En ileri gelen medeniyet idiler. Niye Allah-u onları göndermedi peygamberi? Çünkü onların fıtratları bozuk O bedevileri beğenmediklerimiz fıtrat üzerinedir Çok önemli meseledir bu. Onun için Abdullah İbn Mes'ud diyor ki Allah-u Teala bütün kalpleri yer üzerinde yokladı en temiz, en barrak, en saf, en fıtratı uygun bu bedevileri gördü. Arapları gördü. Onun için risaleyi taşımayı, ebe ebedi, sonsuz risaleyi taşımadı, taşımayı içime mükellef kıldırdı. Birinci halakacım oldu. Bu Beğenmediğimiz bedeviler. O bedevilerin neydir? Adetlerinden, kaldığı ürflerinden ne vardır? Misafirli, misafire ikma, ik ikram etmek misafirperverlik vardır. Arapların yanında misafir çok önemli meselelerdir. Hatta bir taneyi övseydiler bu misafirperverdir derdiler. Hiçbir tane başa geçmemiş, illa misafirperverliğiyle sıfatı bariz olmayınca. Demek ki misafirperverlik İslam'dan önce de var imiş. Kimden kalmış? Her zaman dediğimiz gibi bütün eylik dünyada peygamberlerden, peygamberimizden önce bütün eylik, bütün güzel ameller kendi kendinden gelmemiş, şeytan da yol göstermemiş. Çimden kalmıştır? O peygamberlerden velev ki o peygamberlere nisbet olunmasa bile. Eskiden bedeviler... Bir tane misafir cehsseydi evlerinde en güzel şeyi getirip onu takdim ederler. Bizden daha iyi bir günde. Beğenmiyoruz bedevileri, ha? Hatta hakimut ta'i, hatumut ta'i, Meşhurudur Araplarda, cömertliğinde, parvarlığında Hatta bir gün misafiri gelmiş hiçbir şey yok evinde. Ne keçisi var, ne koyunu var, ne hiçbir şey yoktu. Bir tane atı var. Asil atı var. O atta nedir? Olmasa olmazıdır. Yani elidir, ayağıdır her yere onuyla gider. O atı kesmiş misafiri için. Onuyla meşhurdur. Tabi prentez arasında at eti İslam'da yemesi halaldır. En etlerden birisidir. Ama İslamiyet bunu teşvik etmemiş fazla. ilk dönemde tabi. Çünkü bu yine at, attan cihada gidiliyordu. onu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmemiş. Çünkü bu Önemli bir merkeptir, önemli bir cihatta bir asasi bir şeydir. Yoksa at eti çok güzel ve caizdir yemez. Evet, at etini teklim etmiş misafirine. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ghezvede Hatimüttayi'nin Hatim kızını getirdiler. Esirler içinde duruluyordu. Kızı bağırmaya başladı. Dedi beni esir alamazsınız ben Arapların efendisinin kızıyım. Ve Resulullah dedi, bir tane bağırıyor. esirlerin içinde. Çindir dedi. Geldi Beriye çimsin sen dedi. Dedi ben Hatmı Tayin kızıyım. O Resulullah buyur buyur dedi ikram etti onu. İkramı da neydir? Azat etti onu. Esir de köledir. Ne yaptı onu? Azat etti. Senin dedi baban İslam'ın emrettiği bir huslayı canlandırıyordu. Ne kadar Misafire ikram etmek önemli bir meseledir. Bak babası cahiliyede bu huslayı canlandırmış İsmail Aleyhisselam'dan kalan bir husuladır bu. Ne oldu kızını İslam'da kurtardı. Kızı Müslüman oldu tabii ondan sonra abisi vardır onun. O da Müslüman oldu. Abisi de Hristiyanıydı. Ödey İbn Hatim Tayy. Meşhurdur. Evet. Kısacası işte nedir? Misafirperverlik önemlidir. Ondan dolayı İslamiyet misafira ikram etmeyi, ona iyi geçinmeyi, ona iyi bakmayı emretmiştir. Neden? Dedikçe İslam nedir? Toplumsal bir dindir. Hangi kapıyı, hangi kapı kuvveti, mehabbeti, kaynaşmayı he, gerçekleştirir, o kapıyı açmasına teşvik eder. Hangi kapı İslam'da o kuvveti, muhabbeti, toplumsal zeddeleşir, bozar, bozgunluğa uğratır? O kapıyı kapatır. Demek ki birinci kapıda, her kapıda kim var? Allah'ın elçileri, en sonu da bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer kapıyı açmada şer kapısını, ihtilaf kapısını kim var başında? Önderi kimdir? Lideri kimdir? Mürşidi kimdir? İmamı kimdir? Şeytan. Ondan dolayı İslamiyet ne yapmış? Misafire iyi bakmayı, iyi getirmeyi teşvik etmiştir. İşte misafirlik dedik, bütün peygamberlerin en öncelen sıfatlarındandır, adetlerindendir, ırtlerindendir. Onun için alimler, arif alimler bir cümleyle misafiri özetlemişler misafirin şeyini. Demişler el-dayfu cennet. Nedir? Musafir cennetin kılavuzudur. Değil mi? Eyüp? Cennete, cenneti yol gösterendir. Yani cennete gitmek istiyorsan musafiri ikram et. Anlamı bir geliyor? Eydirman nereden çıkartmışlar? Tabi bizim şeriatımızdan, şeriatten, Resulullah'ın hadislerinden ve neden ee, şeyden? Ee, hadislerden ve ayetlerden. Onun için alimler bil icma demişler, perverlik misafire ikram etmek, imanın bir alametindendir. Delaletidir. Oradan da Resulullah bak şimdi birazdan geliriz, diyor kim Allah ve Resuluna o ahiret gününe inanıyorsa, misafir ikram et Hadiste diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için misafir çok önemlidir. O kadar önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafir hakkında ne demiş? Demiş ki insanın bir yatağı olur. Eşine bir yatak. He? Bir yatakta da misafirine. Dördüncü de şeytana. Hadiste geçiyor. Bu ne demektir? Yani demektir ki bir yatağın olur senin, bir de eşin olur? Bir yatakta fazla misafir için koyabilirsin. Dördüncü yatak şeytanındır. Yani israfa gitmeyin. Anlatabildim mi? İsrafta ölçü koymuş. E bir günde bizim kaç tane yataklar var evde? Çok var. Ama misafirin çok ise ona göre de yani o kadar önemlidir. Resulullah israfı hat koyarken misafiri göstermiş. Misafir önemlidir. Bir yatak her zaman misafirçi koyacaksın. Evinde. Üçüncü misafirindir. Dördüncü kimindir? Şeytan ne demektir? Dalalat yolu israftır demekti. İşte ondan dolayı alimler demişler ki, hatta o kadar esprili bizim ulameler fıkıh çıkartmışlar demişler ki, çöpek beslemek nedir? Haramdır. İlla ki zarurat için. Zarurat nedir? Ben beçilik yapacak, yani de çoban. Onun haricinde çöpek. Haramdır. Hele evde beslemek muhakkak haramdır. Ama bir illeti de köpeği demişler beslerken öğreteceksin onu misafire havlamasın. Havlasa haram olur. Cahiliyette dedik Araplar övünürdüler. Şiirden derdiler bizim köpeğimiz yoldan geçen misafire havlamaz. Öğretirdiler onu. Alimler de ondan dolayı İbn-i bunu kavaedil fıkhiye de zikrediyor. Köpeğin bir sebebi misafire havlamaması lazım. Çünkü neden? Misafirden, yoldan geçen misafiri, yani e, yoldan geçen e, insanı, misafirler, yani seferi olan insanları korkutmaması lazım. Demek ki köpeğe eğitim vereceksin. Çin misafirdir, Çin değil. Bilecektir. Bunu Araplar en güzel şekilde ilde yapıyorlar. Kur'an içeriğinde gelsek musafir perverle ilgili birçok ayetler var. Birincisi mesela en meşhur olan ayet nedir? Hazreti İbrahim'in. Hazreti İbrahim'in misafirleri geliyor. Melekler. Onlara gidip bir şeyi çesiyor. Daneyi. E, Şimdi onun şerhine inşallah geleceğiz. Şerhini onu yapacağız. Orada misafire önem veriyor. İkinci Hazret Lut. Melekler Lut'a gidiyorlar Hazreti İbrahim'den sonra. Hazret Lut ne yapıyor? Orada diyor ki beni mahcup etmeyin misafirim yanında. Demek ki misafir peygamberlerin sünnetindendir. Alın kızlarımı ben evlenin. Sadece misafirin beni bırakın. Ne kadar önemlidir. Sonra Hazret Musa'dan Hazret Hıdır. Kıssasında biliyorsunuz. Nedir? Giderler bir çöye o çöy eline bizi misafir edin etmezler. Hz. Musa diyen bu çöy seni misafir etmedir. Nasıl duvarlarını yapıyorsun? Demek ki misafir etmemek Hz. Musa'nın da, Hz. Hıdır'ın da şeriatinde nedir? Çirçindir, kötüdür. Güzel bir şey değil. Misafirlik önemlidir. Bir de gelelim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerdeki misafirperverliğini bahsetsek belki 10-15 ders, 20 ders yetmez. Ama bir de bir hatırlama. Hadislerde zaten geçiyor Resulullah'ın misafirperverlikleri siyerde. Bir hatırlama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiyyelerinde geldi Hazreti e, Hedice anamızın yanına zemmiluni, zemmiluni. titretiyordu ilk vahiyy geldiğinde sar beni şeye dedi. Üşütüyorum. Vahyin heybetinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekliyordu bir şey. Geldiğinde Cibril aleyhisselam ona titretiyordu. Hazret Hadice dedi ne oldu? Dedi korktum kendi üzerime. Ay e, Hadice. Korktum. Yani bana bir şey olsun. Yani anormal bir şeydir. Çin böyle melek gelmiş, ikra diyecek. Korktum diyor. Hazret Hadice ne dedi ona? Bukhari'de geçtiği gibi Resulullah dedi: "Ey Hadice, mali, nefsi, korktum kendi nefsim üzerine." Hazret Hadice ne dedi? Kelle Hayır dedi. "Korkma." dedi. "Ebşir. Müjdeyi al. Fevallahi yemin etti Allah'a. "La yuhzîk Allah ebeden. Allah seni yüzüstü bırakmaz, mahcup etmez. İşte saydı. Sen öyle Doğru gerçekçi söyleyensin, fakir fukara'ya bakacaksın. He? Yardım yardım yardım, yardım, el, yardım eli insanlara uzatırsın. Sonra ne dedi? Sen misafire ikram edensin. Demek ki yerleşmiş Hazret İbrahim'den İsmail'den o Arap bedeviler beğenmediniz. He? Nedir? Yerleşmiş içlerinde misafire ikram etmek Allah'ın emridir. Onun için Hazret Hadice ne, ne söyledi? Ee, Resulullah dedi sen Allah hiç yüz üzeri bırakmaz. Mahcup etmez çünkü misafire ikram edenlerden Demek için kadar önemlidir. Bu Resulullah bir isetten önce, peygamber olmadan önce bir de 23 sene var peygamberliğinde de misafir perveriydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da siyerlere dönsek altından kalkamayız. Dersler yetmez bize. Evet. Kısacası musulman kerim olması lazım. Kerim nedir? Comart olması lazım. Misafir perver olup ve onu tanınması lazım. Yani bir Müslüman misafir perver olacak. Yok musulman cimrilikten tanısın. Adam yanına gidersin. misafir e, Misafirisin. Yahu şimdi bu adam yanına geçer, adam mahcup ederiz. Çay söylemez bize. Ha? Yemek söylemez. Yani zor durumda kal, Gitmeyelim. Bu güzel bir şey değil. Adam misafir pervarlığıyla tanısın. İnsanlar deseler gidelim filanın yanına bir çay içerim. Hem de bir şöhbet ederiz Allah rızası ziyaret ederiz. Kapın her zaman açık olması lazım. Evet. İslam dini buna ne yapmış? emretmiştir. Onun için diyor ki, Resulullah: "Men kana billahi Allah ve ahiret gününe inanıyorsa bir insan misafirine ikram etsin. Evet. Bir de bu olayların ilgili nasıl Müslüman olur? Şimdi bir de Resulullah'tan sonra ashab var. Hz. Ebubekir, Ömer, Üsman, Ali diğer Sahabeler ne kadar musafir, perveriydiler. Bunları anlatsak yeri değil yani. Şimdi biz fıkhi bir ders yapıyoruz. Vazi eğitim değil. Onun için onun yeri ayrıdır. Olarak girsek kıssaları tek tek anlatsak masal gibi çok sürer bu. Bizim zamanımız bir saate kısıklı olduğu için ne yapacağız? Sadece bir tane zikredeceğiz. O da Kur'an'da zikir olduğu için. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir at insan gelir Resul'un yanına. Der ya Resulullah ben acım beni misafir et. Resulullah hemen haber gönderir hanımlarına. Evimizde bir şey var mı? Hiçbir şey yoktur der Resulullah. Bütün hanımlarında hiçbir şey yoktu. Biz biliyoruz bunu. Hazret Ayşe diyor ki iki ay bir ay, iki ay gelirdi. Bizim evimizde ateş yakılmazdır. Sadece esveden. Hurmayla su. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahcup oldu ya. Misafiri var. Dedi, Resulullah dedi, kim benim misafirim misafir eder camide? Ansar'dan bir tanesi kalktı dedi, ben ya Resulullah. Hemen koş diye o götürdü misafirin buyurun otur oturdu geldi hanımına ey hanım dedi Resulullah'ın misafiri bizim misafirimizdir ne var evde vallahi dedi evde sadece akşam yemeği çocuklar için var benden sen aç uyuyacağız çocuklar için var tamam dedi çocukları zorla uyut ha lambayı da kapa sen ki tamir ediyorsun elinde kırıldı bozuldu bu arada biz yemeği misafire teklif ederiz. Biz de burada rol yaparız. Sanki yemek yiyoruz, Ses çıkartırız. Misafir o çocukların yemeğini misafire teklif ederiz. Aynen bu rolü oynadılar. Lamba lambayı tamir ediyor. Eskiden lamba neydir? Bir ip altında zeytinyağı var. O ip yanardır. Zeytinyağını çekerdir. Sözde tamir ediyor. O bozuldu. Kapandı. 10 dakika diyelim misafir yemeğin bitirinden sonra. Bu arada da bunlar ne yaptılar? sanki yemek yiyorlar. Çünkü Araplarda eskiden bir kısımda adet adetidir, Misafiri yalnız bırakırdılar yemek yesin. Neden? Misafir utanmasın. Hürriyetin alsın. Teç başına otursun. Teç başına yesin. Belki ev sahibinden utanır. Az yer. Sonra bunlar geldiler sabah namazına. Misafirden beraber Resulullah'ın yanına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları gördü, cülümsedi. Gel bakayım dedi. O sahabeyi çağırdı. Diyor ki لَقَدْ أَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِعَكُمَا بِضَيْفِكُمَ الْلَيْلَةِ Diyor ki Allah subhanahu ve teala sevindi bir de ne oldu? Lakin acibe yani hayran, hayrat kaldı. de e, yani beğendi. Ona şey yaptı. Yani Allah Teala hoşnut oldun sizin yaptığınızdan. Ve anzala, ve anzala Allah Teala, Allah Teala da bu sureyi indirdi. Bu ayeti indirdi. Ayet nedir? Hacer dokuz. Nedir? Ve ye'sirun ala enfusihim ve law kana bihim khasasa. Ve men yuqi shahha nefsih fe ulai kahumul Ve ye'sirun ala enfusihim ve law kana bihim Yani kendilerine has bir yemektir o. Değil mi? Yani şer'an mükellef değiller onu misafire versinler. Ama kendisini aç koydu Resulullah'ın misafirini ne yapsın ikram etsin. Bu neye dalalettir? Bu dalalettir ki bu ayet Kur'an-ı indi. O, o sahabenin bu fiilini Kur'an-ı allah Teala yedi semadan onayladı. O gün ayet indi. Ey Muhammed senin bu teleben böyle bir güzel fiil yapmış. Ne kadar musafire ikram İslamiyet önem vermişti. İşte Müslüman böyle olmasına. Bir de bir şey daha var. Ebi Umama radıyallahu anhu bir sahabedir dedi ya Resulullah. Bana bir amel söyle cennete gireyim içinde. Yani bütün amelleri yapıyor ama bir tanesini bana senin ağzından duyun ona sarılayım. Yani o değil o ameli yaparım diğerlerini tercih ederim. Özel sen bana söyle bir ameli ben ona sarayım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dedi aleyke bi savm فَاِنَّهُ لَا مِثِلَ لَهُ لَا, مثel, لَا مِثَلَ لَهُ Dedi sen, oruç, oruç, oruca sarıl. Oruç tutmaya devam et, onun eşiti yoktur salih amelde. Onun dengi yoktur yani. Onu hiçbir ecel yakalayamaz. devamlı oruç san tanın. Kimliğin senin orucu olsun. Ravih hadis diyor ki, vallahi diyor, Abu Umamayı hiçbir zaman öğlene kadar görmedik evinde ateş yansın. Gündüzleri yani. Devamlı orucudur. İlla sadece misafiri gelirken ateş yanar diye evinde. Misafire ikramla Yani Resulullah'ın sözünü tutmuş hep oruculuk kalmış. Ama illa ki nedir? Misafire oruç, Misafiri gelirken ne yaparmış? Misafire ikram babından Resulullah'un vasiyetini sineye alırmış. Musafirin ikramı daha önemlidir çünkü. Evet. Şimdi gelelim ana hadis. Musafirle ilgili Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gelen hadis. Çünkü musafir ikram etmek ev sahibinin boynunun borcudur. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir felyukrim Zayfahu. Bu, Bukhari'de geçiyor. Nedir? Diyor ki Allah ve ahiret gününe iman eden. Dedik Allah'a iman etmek nedir? Allahu Teala iman etmek, yani şeriatine de iman etmektir. Ah, ahiret gününe iman etmek, A'dan Z'ye bütün İslamiyet'e iman etmektir. Ne gerek var ve el yevmil ahiri zikretti dedik Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada. Allah'a dedin tamam, Allah'a iman ettim her şeydir. <gülüyor> ahiret gününde alimler diyorlar ki bu hatırlatmak babındandır. Yoksa aynandır. Allah'a e, e, iman et, ahiret gününe iman etmen Allah'a iman olur mu? Olmaz. E, salih emel işleyebilirsin ahiret gününe iman etmesen olmaz. Allah'a iman her şeyi kapsıyor. Ama niye vurdu yapıyor? Yani teraziyi gözünün önüne koy ahirette. Hatırlatmak babını. Demek ki bir adımı atarken önümde terazi var. Böyle adım atalım. Bu adımlarda da ne lazım bize? Bizim dersimizden ilgili Diğer dersimizde fel yukrim cağra. Konşusunu ikram etsin. Burada zayfe. Misafirini ikram etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 13 Allah ve ahiret gününe inanan misafirini ikram eder. Neyle karşılar en güzel şekilde karşılar. Bir rivayette de diyor ki: "Felyukrimu zayfahu caizatuhu." "Caizesiyle ikram et." Diyorlar ki: "Ya Resulullah, caizetuhu nedir?" Diyor: "Yevmun ve Bir gün bir gecedir. Bir gün bir gecedir. Demek ki nedir? Yani limit. İkramı, şartı nedir? Bir gün, bir gece. وَالضِيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ Devam ediyor hadis. Misafirlik de üç gündür diyor. فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَٰلِكُ Ondan sonra, üç günden sonra فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ Ondan sonra sen yaptığın misafire o bir sadaka sayılır. Yani üç gün ben geldim, Ahmet'in misafiri oldum. Üç gün Ahmet'in neyidir? Boynunun borcudur. Benim hakkım var Ahmet'te. Üç gün beni misafir edecek, yiyecek, içecek, yeter. Üç günden sonra kalsam Ahmet bana sadaka etmiş olur. Hakkım bitti. Yani borcum vardı aldım. Ondan sonra Parasit desem adamdan e, borcunu aldın. O zaman ver bana ihtiyacın var. O zaman sadakaya geçin. Evet. Müslümde de bir rivayet var. Diyor ki, misafirlik üç gündür. Ve caizetehu yevmun ve leyleh. O da bir gün bir geceli. Alimler diyorlar caizetehu İmam Hattavi diyor ki caizetehu nedir? onun ikramıdır. Onu kurmaktır. En iyi şikil ona devrenmektir. Bu da diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gece dedir. Çünkü ziyafat diyor üç gündür. Birinci gün, en iyi şekilde, sonra ikinci, sonra üçüncü, ondan sonra nedir? Sadakadır. İbn-i de aynen şeyde, zad Mi'atte, Resulullah'ın mesafirli e, şiklini zikrederken aynen şunu söylüyordu. Diyor ki, üç mertebesi var. Biri, haktır, vaciptir, o birisi müstehaptır, o birisi sadakadır. Vacip olan diyor, bir gün bir gezedir. Ha? O bir mertebeleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikretti. O zaman ikram nedir dedik? Vaciptir ne şekilde en iyi şekilde. Onun için İmam Evzaî rahimeullah Evzaî'dir. He? Şam ehlinin imamıdır. Öyle büyük imamdır ki 4 imamdan da büyük bir imammış. Ama Allah Subhanahu taala kısmet yazmamış onun talebeleri onun fıkhını toplasın. Ama 4 imam İmam Evzaî'ye dönermişler. görüşünü. İmam Evzaî'ye soruyorlar diyorlar ki bir insanın evinde e, evine bir misafir geldi. O insan o misafire ne getirdi? Basit bir yemekler getirdi. Burada zikrediyor. O zaman da yemeği mesela e, şey e, zeytun, e, bazı yağ ve filan. etmek getirdi. Ama o adamın evinde et de vardır. Getirmedi onu. Nedir bunun hükmü imam? Diyor o Allah var ahiret gününe inanmamış. Hakkıyla yani. Hakkıyla inansan Allah'ın Resulü'nün sözünü kırar mısın? Allah Resulü Allah vakıcına inanın zeyfini ikram etsin. İkramlandır o eti sen yeme. Sahabe gördük çıkarttı. Onun hiç ikramlandır, en güzel şekilde ne yapacaksın? takdim edeceksin neyi? En güzel yemekleri misafirin. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Buradan anlaşılır ki hüküm. Misafiri ikram etmenin hükmü nedir? Buna bir bakarım. Misafirin hükmü nedir? İslam'da misafirin hükmü alimler bu konuda bir ihtilaf etmişler. Mezheplere göre. Bazı vacip demiş, bazı mustahap demiş, bazı sünnet demiş. Bazı datay vermiş. Köylü için vaciptir. Şehirde olan için vacip değil. Çünkü şehirlerde oteller var, lokuntalar var. Vasayyla dataylara girmişler. Ama bu dataylar pek fazla şey değil yani. Çünkü hüküm aynendir, değişilmez alimler diyorlar. Şimdi bir de misafir bunu ayırmamız lazım. Buradan da hükmü anlayabiliriz. Misafir içi şekildir. Bir seferi misafir, bir de şehir misafiri. Yani bir dene başka bir şehirden gelmiş. Bunun hücmayridir. Bir de şehirde senin konşundur, amcan oğludur, başka bir mahalleden yan başka bir sokaktan senin misafirin olur. Asıl misafir kimdir? He? Başka gelen şehirden. Asıl misafir budur. Ama normal misafir buna dahil değil. Neye? Ve ucuba. Başka bir misafir geldi kapını çaldı. Sen musaid değilsen. Ne diyebilirsin ona? Kusura bakma. Musaid değilim. Seni alamam içeri. Diyebilir misin bunu? Ha? Diyebilirsin. Ama seferden gelen misafire diyemezsin. Çünkü onun hakkı var. Allah Teala Nur Surasında 28. ne diyor: "Ve iza kîle Size deseler dönün, dönün. Huve askalekum. O daha iyidir sizin için. "Vallahu bimâ ta'malûne alim." Allah ne yaptığınızı en iyi bilendir. Dediler size dönün, dönün. Belki o ayet sahibi yecay yecay yoktur. Mahcup olur seni. Yani Yendi o sahibi ailesiyle müsait değil. Yani o ev sahibi evü müsait değil. Musafire dön diyebilirsin. Çünkü olmuşsa musafir dönse cedir evine bir mahsur yoktu. Ama seferi musafir nedir? İbn-i sebilcidir. İbn-i sebil nedir Türkçe'si? Yani yolcu. yolcu. Memleketinde olmayan yolcu. Ondan dolayı alimler diyorlar ki bu nedir? Bu ayrımı yapmamız lazım. Ama ikram Nedir? Herçi misafir için geçerlidir. Ama hak hukuk neye asıl da vaciptir? O yolcu musafire. Ondan dolayı o kadar önemlidir bu yolcu musafiri. Ukbe bin Amir radıyallahu anhu bir sahabedir. Resulullah'a soruyor. Diyor ya Resulallah sen bizi gönderiyorsun bazen bazı köylere yani bazı görevlere. Biz giderken o köylüler Bizi hakkıyla misafir etmiyorlar. Ne yapmamız lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki in اَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلْضَّيْفِ فَقْبَلُوا Eğer sizi misafirin hakkıyla yani orada çalışanlarını emrettiler ikramı hakkıyla size yaptılar onu kabul edin. Yani Burada kabul edin nedir? Yani adamın durumuna göre. Yeterçi adam seni kabul etti ama ne var? O muvcudu takdim etti seni. Sen deme benim için koyun kesmedi, et getirmedi. Yani ne ikram olur. Onun durumuna göre o kabul olunur. Sonra diyor ki فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوا. Eğer yapmasalar, yani hakkı misafiri ikram etmeseler فَخُذُوا minhum hakkı الضَيْفِ اَلَّذ۪ي يَنْبَغ۪ي لَهُمْ Yapmasalar, zey, misafirin hakkını olardan alın. Alimler diyorlar, hakkını olardan alın nedir? Olardan mallarından alın. Yani ceştin senin misafir etmediler, git bostanlarından al. Ye, Yediğin kadar yeme. Evinden ceştin mesela adam ekmekleri evinde koymuş, hakkını alın. Hatta bazı alimler demiş haber olmadan al. Ya burada çalsan bile demişler şeydir. Adamın hakkı var. Tabi alimler bu hadisi çok yorumlamışlar. Ama İmam Ahmed diyor ki onların yerlerinden sene yettiği kadar alabilirsin. Bu hadisten de ne çıkıyor? Misafirin hükmü çıkıyor. Ne kadar önemlidir. Resulullah izin vermiş seni ondan izinsiz malından al. İkram etmedi seni. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Abu Sufyan'ın hanımına Fethi Mekke'de dedi ki, ya Resulallah Abu Sufyan cimri adamdır. Bizim ihtiyacımızı kader para vermiyor bize. Ne yapalım? Malından alabilir miyiz? Dedi, ihtiyacınız kaderi haberi olmadan alabilirsiniz. Onun haricinde olmaz. Haramdır. Bak işte bu kader önemlidir. Hatta o sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir göreve gönderdi. O görevde bir görevde citle bir köye. O çöylüler onu misafir etmediler. Dediler bizi misafir edin. Müşrik yediler ola. Arap gereği her çeşiği misafir edecekler. Düşmanın bile gelse, kılıncını kapığına koymuşsa, düşman kabiledendir. Ben size misafir geldim. Kabul edecekler onu. Adetinde var bu. Bunlar dediler biz size misafir geldik. Kabul etmediler. Bunlar da gittiler çöğün kıyısında gece konakladılar orada. O çöğün reisini akrab soktu. Talaşalı oldular. Bir ilaçları yok. Dediler gidin bakın o yabancılar bir şey bilirler. Geldiler sahabenin birisi dedi ben ilaç ederim bunu. Bir şartla bana bu kadar koyun vereceksiniz. Ve bilfel diyor sahabe gitti ben ne akraptan anlarım ne bir şeyden. Ama ben biliyorum Fatiha suresi berecettir Resulullah demi. Okudum üzerine tüfledim, elimden sildim. Diyor adam kaktı sanki akrep sokmamış ona. Geldiler koyunları da orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiler, dediler biz koyunları o bir sahabelere ihtilaf ettiler. Dediler biz almanız bu ya. Nasıl olur? Ya müşrik. Şart koştuk. Gittiler Resulullah'a noktayı koysun diye. Bugün de Resulullah yoktur kim koyar noktayı? Resulullah'ın ilminin varisleri. O da alimlerdir. Onun için alimlere dönmemiz lazım ihtilefte. Yok Ahmet, Mahmut Zeyd, Übed, alimler. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İyi olmuş, bana de bir ondan şey verin, hisse verin. Benim de hissem var. Ben bu dini fufuk kızıza tebliğ etmiş. Anlatabildim mi? Demek ki, bak ne kadar misafir, Önemlidir. Ondan dolayı racih olan, racih olan misafiri ağırlamak vaciptir. Hangi misafiri? Musafir, seferi olan misafiri vaciptir. Memleket üzerine de ve köyde de olsa vaciptir. demesin fındık var, ütel var, lokunta var, gidebilir, hayır. Bir tane sene başka bir şehirden geldi. Senin üzerine vaciptir bunu ikram edeceksin. İmam Şavkani Allame Büyük Şavkani çok güzel üç nokta tespit etmiştir. Diyor ki neden vaciptir musafirlik? Birinci diyor ki ukubatı vermiş malından al. Bunu hiçbir şey vermemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzinsiz malından al. Buradan anlaşılıyor ki ne kadar vayimdir. İkinci diyor ki Resulullah bunu bağlamış Allah ve ahiret gününe iman. Nasıl bu, bu kadar önemli olmasa bağlar mı bunu Allah ve ahiret gününe iman? Dördün üçüncü, ikinci, üçüncü diyor ki Hadiste diyor ki üç günden sonra sadakadır. Demek ki ondan anca vaciptir. Üç günden sonra sadakaya dönüyor. Ondan dolayı biz burada ne çıkıyoruz? Misafiri ha? ağırlamak vaciptir. Seferi olan misafiri. Başka bir köyden. Ama şehir içindeki misafiri ağırlamak vacip değil ama ikram. Ağırladın, ikramı vaciptir. Anlatabildim mi? Fark nerededir? Birini evine aldın, yatırdın, yedirdin, içirdin üç gün hakkın var. Ama misafir geldi seni üç saatlığa pek saatliğa bunu ev aldın ikramı senin üzerine vacip oldu. Evet. Eyidir. Misafiri ikram etmenin fazileti nedir? Fazileti çoktur anladık da ama vurgulu olarak vurgulu olarak bir hadis var burada. Bu da bunun ne kadar azim olduğunu da yine anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْ نَاسٍ مِثْلِ الرَّجُلِ اَخَذَا بِعِنَانِ فَرَسِهِ فَيُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Diyor insanların içinde en iyi şahıs, en iyi adam kimdir? Ferasının, atının şeyini tutmuş, ne diyorlar atının? Diyor, e, yular. Ular. Yular. Yuları tutmuş, cihada gidiyor. Bundan en iyi adam var mı? Bu en iyi adamdır. En iyi mümindir. En en iyileri Allah indinde budur. Sonra bir dene buna denk veriyor. Ne diyor? Diyor ki, "Ve mazhelu raculun" ikinci de diyor, "Fi ganemihi yaqru yaqru ve yuaddi hakkahu." Diyor o birisi de bir adam çobandır, kendi göneminde yani sürüsünde misafirini ikram ediyor, hakkını veriyor. Bak mucahide denk. Burada göneminde yani çobandır, kesiyor koyunu, ikram ediyor dayısı. Bu kinayettir yani her mülkünde. Sendevinde mülkündür, şirketinde mülkündür, yerinde, iş yerinde mülkündür. Onun için misafiri ikram etmek önemlidir. Burada bir şey daha var. Değilçi ki illaki ikramlandır ben gidip borcalım, harcalım, misafir çinkesiyim. Değil, Mevcut olanın en iyisini ona verirsin. Benim evimde bir çüle et var ise, o bir çüle eti getiririm, misafire veririm. Yok peynir, zeytun getiririm. Anlatabildim mi? İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: yani el "Ey Müslümanat, mu ey Müslüman mümin Müslüman hanımlar. Hayır ameli küçültmeyin. Hatta ولو bir çemik verseniz komşunuza, az bir et olsa içinde." Ne demek istiyor? Yani bir, bir rivayette de ولو bir tamra sadakayı bir sadaka veriyorsun Allah rızası için, değil mi bu azdır. Yarım kurma bile olsa o Allah indinde çoktur. Yani misafire ikram neyle olur? Mevcudun en iyisini vereceksin ona. Anlatabildim mi? Yani en iyisini ona vereceksin. Ama benim bu kadar var. Allah teklif etmez, git borcal al harca. Ondan dolayı en iyisini misafire vereceğiz. Bunun yanında da alimler diyorlar en iyisi nedir? En iyisi misafire ikram etmekin de cüler yüzlü. He? Güzel sözlü karşılayacaksın. Yok surat asuz suratlı. He? Çocukları hazarlıyorsun, kızıyorsun. Bu misafir bir nevi uğurluyorsun. Bu caiz değil. Misafirin ikramından değil. İstersen bu fazileti alacaksın, buna ne olacaksın? İşte İmam Avza'yı'ya soruyorlar diyorlar ki musafiri ikram etmek ne demektir? Diyor ki güzel söz güler yüzlülüyle karşılamak demektir. Bak yemekten burada bahsetmiyor. Eğer güler yüzlülü karşılamaktan karşılatan min bir evle daha evledil yani severek daha güzel yemekleri getiriyor. Evet dersimizi bitirmeden önce şimdi adabine geçelim. Misafirin Misafirliğin adabı. Misafirliğin adabı kaç tanedir alimler saymışlar. Biz yedi tane topladık. Aslında çoktur. Biz teferruatlı olmasın ana çizgileriyle. Birincisi misafiri karşılıyorsan, misafir perveriysen bunu sadece Allah rızası için yapacaksın. Yani nedir? Salih niyet. İhlas. Yani bundan ne düşüyor? Allah rızası için dedin buradan ne çıkıyor? Gösteriş. Ha? Desiler ki. Bunlar ne oluyor? Hepsi kakıyor E bir günde bizim toplumumuzda nedir? Birçoku gösteriştir. Ya ayıp olur. Biz gittik olayı yapmasak ne derler? Bu ne yapıyor? İhlası bozan şeylerdir. İhlası bozan şeylerdir. İhlası bozmayan nelerdir? Allah rızası için güler yüzlü, hoş sözlü Evimdeki olan mevcudu çıkartır mı? Ama cimrilik, israflık olmamak şart değil. Evet, bu bir. İkincisi nedir? Misafirliğin adabından davata isticabe etmektir. Yani bir tane seni davet etti, sen isticabi edeceksin. Bir tane dedi, buyurun bena misafir gel, sen ona isticabi edeceksin. İsticaba şarttır. Musulmanın, Musulmanın üzerine beş tane hakkı var demiştik. Bukhari Müslüm'de rivayetinde. Nedir? Salamı vermektir. Salam verdi, e karşılığını vermektir. Hastayı ziyaret etmektir. Cenazesine getmektir. Ha? Abşürdü, elhamdülillah, elhamdülillah demektir. Davete icabet etmektir. Yani bir Musulman seni davet etti, İcabet etmek nedir? Vaciptir. Ne de vaciptir? Ee, e, vaciptir? Davete isticabet etmek vaciptir. Burada bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beş 5 musulmanın 5 hakkında neye dalalettir? Davete isticabet etmek nedir? Vaciptir. Bazı alimler diyorlar müstehaptır. İlla ki düğün davetleri vaciptir diyorlar. Düğün davetleri vaciptir. Yani sonuçta bu mesele nedir? Önemli meseledir. Bir tane seni davete isticab, e, davet etti. Burada sen şey yapacaksın. İsticap edeceksin. Burada da bir hadis var. O hadisin fıkhiyle bu davet icabetin bir iki tane şartleri var. Oları sayacağız. İkinci maddeye geçmeden önce, üçüncü maddeye. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerru ta'ami ta'amül velîmeti yud'a lehel eğniyâ ve yutrakül fukara. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en şerli velîme davet nedir? Odur ki zenginleri, soyluları çağırırlar, fakir fukarayı çağırmazlar. O davaya isticabet etmek demek olmaz. Sonra ne diyor? وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَ فَقَدْ عَصَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Türkçinin daveti terk etse Allah varosuna isyan etmiş olur. Demek ki davet nedir? İşte bu vücubu nereye o, o, o, o, o tür türlü alimler? Diyorlar, düğün. Düğün hakikaten önemli bir meseledir. Yani insan hayatta e, düğüne en sevdiği gündür. Çok nadir olan hayatındadır. Ee, zaten bu zamanda bir seferdir o bitti artık. Başkası yoktur diyebiliriz. Ee, ondan dolayı isticabetmek vaciptir ama de da isticabetmenin alimler şartını koymuştur. Birinci şart demiş ki o davet kime isticabet edilir? O o davat o şahsa isticabet edilir. O şahıs Müslümandır, ehli takvadir. Yani Vacip olmamış onu hicret ve tercih. Kimi hicret ve tercih edilir? Çok fasık insanı değil mi? Facir insanı. Bunların ziyaratı tercih olumlu. Caiz değil. O adam davet etse bizi gitmeriz. Bu bir. O adamın sahibi fasık, facir olmasın. İkinci. O davete gittik, o davette müncar olmasın. Yani müzik, kadın, karımışın olmasın. O davete eder. Yoksa vücubat üzerimizden ne olur? 3 Üçüncü, ee, o davete dedik, facir-fasıktan ayrı musulman olması lazım. Çafirin davetine isticap olmaz. Vacıblık değil. İlle ki maslahat gereği o ayrı bir meseledir. Dördüncü, o adama daveti isticap ederiz. O adamı apaçuk haram kazanıyorsa, biliyoruz adam hırsızdır, yani faiz yiyor resmen adam haram para kazanıyor onun davetine isticabet etmek ucubat üzerimizden kalkmış illa bir maslaha, bir maslahat gereği be ezen davet gereği bir şey gereği gidebilirsin. Ucubat kalkmıştır onun üzerinden. Beşinci o davet bizim üzerimize vacip olur başka bir vacibi iptal etmemek şartıyla mesela adam sana diyor Cuma günü öğünle saatinde yeme yemeğimiz var. Düğün yemeğe gel buraya. E mübarek öğünle saatinde cuma namazı var. Ben senin yemeğine gelsem cuma namazına gidemem. O zaman vacip senin üzerinden kalkıyor. Neden? Bir vacip ne oluyor? Üzerinden düşüyor. Yani sen düğüne gidiyorsun. Baban hasta. Gidip onu doktora götürmen lazım. Yani ziyaret etmen lazım. O daha vaciptir. O vacip var iken o vacip. Özür dilersin. Altıncısı ee, o ucubat, vaciplik ne zaman kakar üzerinden? Sen gitmen seni fazla masrafa imkanının haricinde masrafa sokmak olmasın. Mesela adam bizi düğününe davet ediyor Bursa'ya. Yani Ankara'ya. E biz gidemeyiz. İm maddi imkanımız müsait değil. Yen yani iş yerimiz müsait değil. Yani haftada bir günün var. O günün de çoluk çocuğundur. Oların hakkını yememek şertiyle yani. Nedir? O olur. Ee, vaciplik ne zaman olur? Sen gittiğinde o düğünde ne yapacaksın adabinden? O düğünde e, sen kendi e, düğünde kendi istediğin gibi konuşmazsın. Adabindendir bu da. O düğüne giderken, yani o davete giderken sen kime tabiisin? Ev sahibine tabiisin. İlle mahzur bir şey oldu. Emir bil ma'rufen ne'nin nünkar da inkar. Onun haricinde o adama tabi isin. Otur dese oturursun, ye dese mesela sana izin verse konuş bir nasihat edersin. Bir de bir şey var. Ee, ucubat babında mesela ben ne dedim? Arkadaşlar benim düğünüm var, her şey gelsin. Burada ucubat kalkıyor üzerinde. Anlatabildim mi? Neden? Çünkü cenelleme. Yani adam kart basmış, dağıtıyor. Burada vücubat yoktur üzerime. Ama adıma kart gelmiş. Filan filanın aile, kendisi ve ailesine kart gelmiş, o vücubat olur. Ama canelleme bir kart dağıtmış. Yen yani internete ilan vermiş. Filan gün her çeşit şey davetlidir. Burada vaciplik kalkmış. Yani gitsen mustahab olur. İşte bu ikincisi, davet. Bu nedir? Adab ziyafat. Adab-ı ziyafat. Ziyafetin adabı. Yani misafir pervarlığın yani misafire gidenin cisinin de adabı nedir? Budur. Üçüncüsü ikramu zayıf. Dedik ki üçüncü adabı nedir? Misafiri hakkıyla ikram edeceksin. Ne diyor ki? Hakkıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dedi ikram edeceksin. Bir rivayette Buhari'de Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَذْظَيْفُ ve اَيَّمْ وَجَاِزَتُهُ ve وَلَيْلَى Sora ne diyor? "Vela yuhillul rajulun muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'thima." Diyor ki üç günden sonra adabından değil sen orada kalacaksın. Üç gün sen adam misafir etti, ondan sonra sen yan gelip yatma hakkın yoktur. Eğer ki çünkü o adamı zor duruma koyuyorsun. Belki o adamın o kadar imkanı var maddi, belki o müsait değil. Tamam mı? İlle ki Ev sahibi seni zorlasın çi sen biliyorsun aklı selimsin. Bu adam gönül hoşluğuyla seni misafir ediyor. O zaman o nedir? Hüküm kakır. Yoksa üç günden sonra zor durumda koyma günahkar, günahkar duruma kardeşini düşürme. Kardeş ne yapacak? Üç günden sonra yiyeceği yoktur misafire versin. Gidip borç alır. Zor durumda kalır. Yalan söylemek zorunda kalır. O zaman Koymayacaksın. Dördüncü, adab nedir? Dördüncü, misafire ne yapacaktın? Terhib. Terhib nedir? Güzel sözden karşılamaktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela bazı vafitler geliyordular yanına. Ne derdir? Hayya bil vufudu ladina jau gayri khazaya vela nedâmen. Hayya, yani hoş geldiniz, Safa getirdiniz. Ha? Gelen bize misafirler. E, safa verdiniz. Gözümüze aydın ettiniz. Yerimize bereket saldınız. Bu türlü lafları söylemek nedir? Adabındandır. Yani misafiri gördün. Böyle yaptın, surat astın. Bu nedir? Adeba yakışmaz. Güler yüzlü olacaksın. karşılayacaksın, e, Kaşların dik yapmayacaksın. Suratını asmayacaksın. Tam tersine güzel sözden güzel şeylerle davranacaksın. Bir de beşincisi, bir sen misafiri davet ettin. Mesela ben dedim Özkan'la e, İsmail bene misafircez. Davet ettim onları. Onların da yanında bir tane üçüncü gelmiş. Ha? Özkan ile İsmail üç tane hakları yoktur benim evime girseler. Ne derler kapıda? Hocam sen bizi davet ettin. Ha? Ama bize bir tane istemeden takıldı. İzin versen girmesine yoksa yok. Benim hakkım var. Diyeyim hayır ben sizi etmişim. Ona dön diyebilirim. Bu da sünnette aynen öyle olmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında aynen Buhari Müslim'de geçtiği gibi Resulullah'ı birer bir adam Resulullah'ı göndermiş, demiş 5 tane, Resulullah'tan 5 tane kişiyi getir. Bir tane de takılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki sen 5 demişsin, bir tane bize istemeden takıldı. İzin verir misin? Adam demiş izin verir. Demek ki bu adabındandır. Adabindendir, ne de uymak lazım. Altıncı, ziyafetin adabinden tekellüfe girmeyeceksin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Tağamılı ı̇kâdi yekfil Bir ins, bir, bir kişinin yemeği, çi işi yeter. Çi çişinin dört çişi yeter. Dört çişinin sekiz kişi yeter. Bu kâin Onun için tekellüfe tekellife Bugün de bir adamı davet ediyorsun, on çüşülük, on çeşit yemek koyuyorsun. Bu makrütür. Anladın mi? Ha, ikramlandır. Eskisi gibi değil. Ya üç çüşül yap, dört çüşül yap, az yap, öz yap, ikram et. Ama nere, neden ne plana ön plana çıkıyor? Ön plana çıkan bir günde bizim toplumda nedir? Diyerler. Değil mi? Nasıl derler? Olmaz. Biz gittik sonra diğerler böyle oldu. Bu çıkmaması lazım. Musulmana bu yakışmaz. Yedinci, misafirin evine misafir geldin, eve izinsiz giremezsin. İzin alıp girersin. Yemeğe davetliysen yemekten sonra yan gelip yatmak yeri değil burası. İlla ev sahibi seni zorladı. Yoksa ev sahibi seni yemeğe davet etmiş, misafirliğin adabından yemekten sonra hemen gitmen lazım. Bu İslam'ın bir adabından. Onun için ayette Ahzab surasında 53. ayette dünyaya gelde dinameni, lâtât hulubü yutan nebi, evine girmeyin, illa izin aldıktan sonra. Yemeğe davet olduktan sonra ondan sonra da beklemeyin. Çünkü bu Resulullah aziyet ama siz yemeği yediniz ciddin. Çünkü insan evinde şeyi var. E sekizinci mesele, misafirde ev sahibi büyükten başlar. Çayı krem ettin, büyükten başlarsın. küçüğe. Sonra sağdan başlarsın. Bunun fıkhı nasıldır? Bazı insanlar bilmiyor. Ne yapıyor? Celiyor, sak, Resulullah sağdan demiş. E, Salona giriyor, salında sağdan başlıyor. Ya sağda çoluk çocuklar oturmuş. Beyefendiler karşıda, babalar, dedeler karşıda. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle değil. Hadiste geçtiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor için Buhari müslümde, rüyamda diyor, misvak ağzımda varıydır. Bana İki adam maridir yanımda. Biri yaşlı, biri küçük. Benden misvak istediler, ben küçübe verdim misvağı. Ben uyarıldım dediler, büyükten başla. Burada alimler diyorlar, bu nedir? Bu anlamı gelir, büyükten başlamaktır. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt getirdiler, içti, sağında bir çocuk oturmuş. Solunda büyükler oturmuş. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi verir misin? Büyüklere vereyim. Vallahi izin vermem. Ben senden sonra bu fırsatı kaçırmam dedi küçük. Neden? Resulullah hemen arkasından içecek bereket alacak. Bak o küçükte bile fıkı varmış. Demiş bu hakkımdır. Tene etmem. Resulullah da ne yapmış? Davam etmiş. Vermiş onu. Demek ki burada nedir mesele? Bunun fıkı nedir? Biz bir topluma girdik. O toplumda en büyük kimdir? Dede ise dede, hoca ise hoca Abiyse abi ağabey, çayı getirdik, o ortadaysa biz ona götürürüz. Şeyh ise şeyh, aşiret kabilesi, ise gideriz ona veririz çayı. Ondan sonra onun sağından dolaşırız ta soluna kadar. Bunun fıkhı budur. Ama bizim dört hadisçiler maalesef bilmiyorlar ne yapıyorlar? Hem sağdan başlıyorlar. Hatta meclise girdin, mesela şu anda meclise girdi. Burada böyük İsmail'dir diyelim. İsmail ortada da oturmuş. İçeri giren sağdan tokalaşmaz. Gelir İsmail'e tokalaşır. Yen İsmail ev sahibidir. Gelir ev sahibiyle tokalaşır. Ondan sonra İsmail'in sağından gelir ta yanında e kadar. Fıkhı bunun. E nasıl olur? Ben girdim bir alimin evine. Alim kalk terçeş beni karşılıyor. He? Ben sağdan diyeyim dur alim beklemeni ben sağdan tane adam var. Adebe yakışma. Hiçbir kimse, alim de bunu söylemiyor. Evet. Dokuzuncu Diyor ki misafir perveriliğinin yemeği yedikten sonra misafir için dua edeceksin. Bu da sünnette var. Anlatabildim mi? Sünnette nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, birçok yerde var. Sünnetlerde giderken misafirlerde yemek yedikten sonra dua etmişler. Ramazan yasaftar, andukumu çaymın, ve ve Bu hoşsun Müslüman kitabında var. Asıl olan, bazı alimler bunu diyorlar ki hem oruclukta hem normalde. Ama asıl olan bu oruclukta söylenir. Çünkü alimler diyorlar, aftar andukum çaymın diyorsunuz. Sizin yanınızda orucular, orucular iftar etti, ama etmemişsiniz, orucu değildiniz, normal yeme gördünüz. Onun için alternatifi de var Şünnette, sahihte. Allahumma bunu ne dersin? Allah'ım, atı manı atamana ve su hüsnül kitabında var. Bu duaları adabındandır ne dersin? Dersin. Bir de 10. ve en sonuncu diyor ki, misafiri uğurlamada adeptendir kapıya kadar uğulayacaksın. Misafiri kapıya kadar uğurlamak adeptendir. Gerçek alimler diyorlar bunda ee, sünnette delil yoktur ama genel İslam adabından bu çıkıyor. Hatta bazı alimler diyorlar kapıyı kapattın, misafir kaybolmadan kapıyı kapatmayacaksın. Yani kapıya kadar geldin, misafir tam mesafelize. Ondan sonra sen gir. Misafir hemen kapıda tak diye yüzüne çalmış gibi olmasın. E bunlar güzel şeylerdir. Neden güzel şeylerdir? Karşı tarafta ne yaratır? Sevci, muhabbet, kuvveti canlandırır. Şeytanın arasına ne atar? Kaynak. Yani şeytan oradan giriş yapamaz. Sen orada bir saklam kaynak atıyorsun. Çık kardeşin arasına. Muhabbet, kaynak gibi oluyor. Şeytan oradan dalamaz. Bir ya adam bak ya, kapı yüzüne vurdu. Be. Adam misafir gitmiş. Kapıya kadar gelmedi. bizi kap Odadan falan yap. Bunlar nedir? Şeytan işte buralardan giriş yapar. Şimdi, bundan sonra bizde adab-ı zayıf. Şimdi biz bu genel adab dedik. Bir de özellikle ben misafir gittim bir yere. Benim neyi bilmem lazım? Neyi fıkh etmem lazım? Ben bir eve gittim misafirlere. Bunu hepimiz bilmemiz lazım ki bu dereceyi iman derecesini 68. şöbayı canlandırmak için. Bileceğiz. Birinci, birinci bir yere misafir gidiyorsun, yemek zamanını seçmezsin. Adabinden değil. Mesela tam yemek saatini seçip gidiyorsun insanların üzerine, önle akşam. Mesela adette, ırfta ne zamandır seçmezsin. Sen bir yere misafir gidiyorsun, ne yaparsın? Yemek saatlerinde değil, normal saatlerde uyumak saati değil. Değil mi? he? Gider normal saatlerde gidersin. Eğer sen neye gidiyorsan habersiz. Haberli gidiyorsan işte bir haber vereceksin adabındandır. Biz filan saatte geleceğiz. Bu nedir? Musafire gitmenin adabındandır. Bir de geldin. İkinci, "Dür ki geldin. Şayet sen geldin yemek üzerine." Müslüman ne olacak? Zeki olacak. Durumu hemen çözecektir. Baktın ev adamın yemeği müsait değil ama seni zorluyorsa da sen yemeyeceksin diyor. Çünkü adam belki çoluk çocuğun yemeğini verecek sana. Ha diyeceksin ben tokum mesela. Ben yemek yemiyorum. Şu anda adam çünkü zor durumda koyma adamı. Mınikimanlar zeki adamanlar. Ama biz mesela bir de yemek yürüyoruz. Dört kişiyiz. İki kişilik yemeğimiz var. Bir de Mahmud geldi. O iyi geldim ben de ya bak kayınvaldum severdir beni derler filan. Ama dur bir dakika hemen dalma bunun bir adabı var. Ya biz zaten burada karnımızı çok ceziyor. Yani bu türlü meselelerde Müslüman olması lazım. Ağır olmaması lazım. Biz ne deriz bir dört tane? Ya halal olsun ne kadar efendi adamdır. Bir anladı durumu bak şey yapmadı. Ama ne deriz adama bak amele. Hemen geldi, daldı ortaya. E bu güzel değil. üçüncü Misafirliğe gittin, ya bana şerbet getirin, bana çay yapın, kahva yapın, filan yemeği getirin, halva, tatlı getirin. Bu da değilmez. adabından değil. Misafir seni davet etti, ben seni bircim kardeşim yemeğe davet ediyorum. Adam davet ettim, benim için filan filan yemekleri yap. Bu da adepten değil. Adam davet etti, o ne seni ikram etmişse, hedef yemeğe gitmiyorsun sen. Hedef o kuvvete gidiyorsun. Dördüncü, Adabından değil, sana bir yemek getirdiler, ya bu nedir ya, ya bunun tuzsuz olmuş, ya bunu bilmem ne, ayıp çıkartmak yemekten, ya yani kuçumsemek o yemeği adabten değil, misafirin adabından değil. Sonra misafirliğe gittin bir evde, evde oturdun salonunda, misafirin odasında oturdun, hiçbir şey sorma hakkın yoktur. Sadece şey sorabileceksin. Eğer ihtiyacın var ise tuvaleti sorabileceksin de namaz kılırsan kibleyi sorabileceksin. Onun haricinde bir şey sorma hakkın yoktur senin. Ha senin kaç odan var? Bu kapı nereye çıkıyor? Ha? Bunun arkasında mutfak mı var? Çocukların nerede uyuyor? Bu türlü şeyler misafirin adabinden değil. Olduğu yerde kalacaksın. Sonra altıncı diyor ki adabindendir ki e, misafir seni nerede oturttu ev sahibi? Orada oturacaksın. Mesela ev sahibi dedi buyurun. İşaret etti. Sana, çünkü o biliyor hangi evinde yer müsaittir. Orada oturman lazım. Yani kapının karşısı olmasın. Kapılar açılırsa ailesi var. Haram salamlığı var. Yani evinin içi görünmesin diyor. Seni bir yerde oturtur Sen orada oturacaksın. Yok deseksin ben bu koltuğu sevmiyorum Burada oturayım. Bu adabından değil. Evet. E, e, yedinci mutavazi olacaksın. Mutavazi olacaksın. Adamı zor duruma dedik bırakmayacaksın. Yani adamı mahcup etmeyeceksin. Yemek geldi. Ya kardeşim niye bu kadar az yapmışsın? Yani bu kadar niye böyle oldu? Niye su soğuk değil? Niye çaylar böyle demsizdir? Adamı, belki adamın imkanı yoktur. Ha? Belki adamı zor durumda bırakma. Onun için geçtiğimiz hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kardeşini günaha sokma. Evet. Eee Sonra 8. diyor ki: Misafire yemeğe davet oldun. Adabından değil, gözün kapıda olsun. Yani ne zaman yemek gelecek? Yen yani yemek gezdiği yerde adamla konuşuyorsun, her saatte bir oraya bakıyorsun. Belki adam müsait değil, yemek gecmiş, geç kalmış. Onu madem geldin, senin sen madem davete isticabet ettin, eve girdin, senin emrin, durumun ev sahibine hastır. Ne zaman yemeği yedin sen izin isteyebilirsin. Ondan önce ev sahibindesin. Ev sahibi diyor burada otur, burada iç, burada kalk, bu yemeği ye ev sahibine e, şeysin. E, dokuzuncu, evde bir münker görsün. Bir misafir gitti, evde bir bozuk şey gördü. Ya yani müzik duydu, ya yani bir fotoğraf gördü diyelim. E, bunu neyden inkar edersin? Yok dersin, O kardeşim böyle kabas sözlerden inkar edemezsin. Ne yapacaksın? Adam seni ikram etmiş. Sen de ikramla inkar et. Detaylı yollardan anlatacaksın. Tatlı dilden anlatacaksın. E, kızım e, diyorum gelinim duy matoduyla e, anlatacaksın. Yani e, kır, kırıcı olmamak şartıyla bu da nedir? Misafirliğin adabındandır. Bir de adabından delir yerken onun için dua edeceksin. Şimdi dua da bizim adetimizde, urfumuzda güzeldir, var. Hıh? Misafire dua etmek. Ama bu dua etmek adabındandır, Sünnettir. Ama olması olmaz değil. Şimdi her yere gidiyorsun bizim Türkiye'de. E, hocam duasını yap. Ya bir de dua toplu şekilde olmaz. Her çeşit kendisi bir şey söyler. İşte Resulullah dediğinde ne demiş? Allahümme gıfır <gülüyor> lehum ve erhamhum. Eski men eskâne vâta'im men Her çeşit bunu diyemesi lazım. Yok bir tane diyor gerisi amin diyor. Eskiden insanlar cahiliymişler. Bir tane içlerinde ağzı düzgünymiş din diyaneti biliyormuş. O yapıyormuş, gerisi amin diyormuş. E bunu, bu ne olmuş? Bu adet, bu uygulama eskiden tamam cah, insanlar cahil idiler ama bu ne olmuş? Sonradan işlene işlene adet olmuş, ürf olmuş, sonradan ne olmuş? Din yerine koyulmuş. Halbuki öyle bir şey yoktur. Hoca dua etsin, hiç hiç amin desin. Her şey dua etmesi lazım. Ha, sünnetteki duayı ettikten sonra fazla dua edebilir misin? Evet, caiz edersin. Allah'ım affet onu, ki sesin bol et, e, önüne çıkar, kıyamet gününde e, vs. dua yapabilirsin. Bir mahsur yoktur. Ama sünnetteki duaları iptal edip bunları da çıkartmak o da nedir? Uygun değil. Evet, e, ondan sonra e, en sonuncu diyor ki, alimler diyorlar ki, e, Adabındandır. sık sık misafir adamı üzerine gitmeyeceksin. Ağır ayak ne olur? Daha ser basar diyorlar. Ağır ayak ser basar. Nedir yani? Ağır ayak her zaman ağır ağır insan ziyaretini etse her zaman takdiri. Ama her gün selamu aleyküm her gün selamu aleyküm ne olur? İnsan kendi şeyini düşürür. Onun için e, bir rivayette e, zir-gabben e, zir tezda hubben tezdat-hubben. Yani e, her değil, sık sık değil, arada sırada. Sık sık oğlamak güzel değil. Arada sırada insanın daha şey olur. E şimdi bir de gelelim neye? E, ev sahibine. Bu, misafirin nedir? Bir de ev sahibinin adabı nedir? Ev sahibinin adabı adaptandır. Yemeği gecitmemen lazım. Misafirin geldi acele yemek koyacaksın. Onun için alimler demişler ki demişler ki acele şeytanlandır. İlla ki beş yerde rahmandandır. Birincisi misafirin yemeğine acele vermek. Kincisi ölüyü alal acele yakıp türbeye, kabrine götürmek. Üçüncüsü dakiye kızı hemen evlendirmek. Fazla geç koymamak. Dördüncüsü e, borcu hemen ödemek, imkanın oldu demek. Beşincisi günah işledin aninde tövbe etmek. Bu beşinde acele Rahmanlandır. Diğer şeyde acele şeytanlandır. Güzel mi? Güzel. Bu beşin aslı var mı sünnette? Var işte bizim ikramımız zayıftaki. Acele nedir? Her zaman adabındandır. acele göndereceksin. Ee, ikincisi misafirini ne yapacaksın? Misafir mesela sen yemek yiyoruz. Anlatabildim mi? Misafir geldi üzerimize. Buyurun bizimle ye. Bizim Onun vaciptir üzerine geldi. Bizimle yemesi lazım. Ne yapacaksın? Misafirdir üzerine geldi. Ama adam ne dedi? Adam yani çekingen adamdır. Ne dedi? Yo sağ ol siz yiyin. E tamam sen bilirsin. Otur o zaman. Anlatabildim mi? Bu yakışmaz. İsrar edeceksin. Belki adam utangaçtır. Belki hayalıdır. Belki biz dediğimiz gibi adam dürbülerin yemekleri azdır. İsrar et onun ne olsun? O cönül razılığıyla e, gelsin. Onun için yakışmaz misafire. Bu batılların örfüdür. Eskiden bizim dedelerimiz, ninelerimiz, şu anda da köylerde çok ayıptır. Misafir geldi evine, misafir çay içer misin? Misafir kahve içer misin? Misafir yemek yer misin? Bu ayıp bir şeydir. Alimler diyorlar ki, misafir geldi önüne, yemeği koyacaksın. Yedi, hakkıdır o. Yemedi kaldırırsın. Yemek için misafir ne olur? Her zaman utanır. Musafira sormak ayıptır. Anlatabildim mi? Bu kimin kültürüdür? Büyük şehirlerin kültürüdür. Büyük şehirlerin kültürü nereden gelmiş? Batıdan gelmiş. İşte lokuntaya gidiyorlar. Bizim kültürümüzde üç arkadaş lokuntaya gittik. Parayı ödemede kavga ederiz. Kan gövdeyi götürür. O diğer ben ödeyeceğim, bu diğer ben ödeyeceğim. Neden? Ecir kazanacağız. İt'am Ecri çoktur. Ama batıda biz demokratsız. Her çeşit şey ödesin. Bu bize de yansıdı. Şimdi gidiyorsun dört arkadaş üniversitede gidiyorlar kantine. Otur aynı masada lak lak ondan sonra şey çeşit tak diye parasını ödüyor. Ha telebediler durum ayrı ama bu sistem bizim içimize oturmaması lazım. Bizim ikramımız zayıf. Ben dedim bizim şehrimizde bir tane lokuntada oturdu. On tane bile gelse ayıptır benim için üzerime gelen muhakkak parasını ödeyeceğim. Şualar tanıdığımdır benim arkadaşlarımdır, mahalle muhakkidir, ikramlandır o. Vereceksin. ama bu da ifrat teftire gitmemek lazım. Bir de ev sahibinin ikramlandır alimler diyorlar burada da yararı var. Meyve yemekten önce takdim olması lazım çünkü meyve yemekten sonra zerellidir. Onun için alimler diyorlar ki ikramın e, zayı, misafirin ikramı meyve verirsen önceden verir. Çünkü meyve altta kalacak, yemek üzerine gelse mide rahatlar. Y tubbanda meyve üstte kalsa e, midenin e, verdiği bu enzim şeyler, e, ekşiler, esitler meyve için başka nevidir, yiyeceksin başka nevidir. Şimdi mideye asit gönderecek, mide şaşırıyor. Çinewi var. Mide Çinewi bir arada gönderemez esidi. Bu sefer ne olur? Miden ne olur? Eçilir. He Hedersin soda getirin bana, bilmem ne getirin bana. Neden meyveyi sor? Onun için alimlerimiz demiş, ikramlandır meyveyi önce vereceksin. Bunu da nereden getirmişler? Ayet-i kerimeden. Ayet-i Kerime ne diyor? Wa fakihetun mimma yatahiyaron, ولحم طير ممما Cennette. İstediği, allah Teala diyor, istediği meyvelerden seçebilirler, istediği etlerden de. Alimler diyorlar, bak allah Teala meyveyi etten önce zikretmiştir. Bu da adeptendir. Bir de adeptendir ev sahibin adabı. E, misafir tam yemeden yemeği kaldırmamak lazım. Yani misafir tam yiyecek, elhamdülillah. Dört dörtlük dört, dört olacak ki sen yavaş yavaş bir de sen doydun Misafir yürüse sen elini çekmeyeceksin. Misafir bir şeylerden oyalandıracaksın. Kendini misafir rahat yesin. Yok ev sahibi elini çekti. Ondan sonra tabakları alırsın. Bu da nedir? İkramul zayıftır. Bu da misafirin şeyleridir. Bir de kaldı ne? Bir mesele kaldı. Aslında çi mesele kaldı. O bir meseleyi bilmiyorum. İşleyebilir miyiz bilemeyiz. Birincisi, sonuncu çi deneden birisi Çafiri istizafe yapabilir miyiz? Yani çafir bizim misafirimiz olabilir mi? Bu da bir meseledir. Bunun hakkında alimler diyorlar ki, çafire salam vermek cibir, maslahat gereği, hastosya ziyareti maslahat gereğidir. Anlatabildim mi? Maslahat gereği çafiri ne yaparız? Misafir yapabiliriz eğer o çağfir zelalsiz bir çağfir ise, düşman çafir değilse zimmi, yani düşman değil, kendi halindedir. Bunu ne yaparız? İstizafe ederiz. Bu istizafe, misafir ederiz ne babından? Bir davet babından. Hoş görürsün. Anlatabildim mi? Ama nedir? Bunun da şerti var. O çafir, o çafirin yanında fasık da olabilir. Yani Müslümandır ama fasıktır, facirdir. Buların da şertleri var. Şertleri nedir? Ee, o davet e, o e, geldiğimizde yanımızda kendisiyle ne getirmesin? Fitneleri getirmesin. İster kafir olsun ister fasık. Mesela çafir davet ettik yanında hanımının kızını getirdi açık saçık. Fasık'ı davet ettik yanında kızını e, hanımını açık saçık getirdi. Yani müzikleri var yanlarında getirdiler. Yani e, dedikodu yapıyorlar. Yani fitneye sebep oluyorlar. E, vesaire bu türlü meseleler nedir? Bunlar caiz değil. Ama fasık, facir kendi halindeyse bu fitne olmadıkça onları şeybabından davet ederiz. Alimler de bur burada bir rivayet var. Onu zikrediyorlar. Abu Hurayra'dan radıyallahu anhü e, sahih, müslimde geçiyor. Diyorlar bir çafir Resulullah'a geldi dedi beni musafir etti. Resulullah da musafir etti. Onu. Ondan sonra bir koyun getirdiler. Sütünü sağdılar. Verdiler Çarif'e Resulullah verdi. İçti. Ondan sonra bir de verdi, içti. Yedi sefer içti ancak doydu. Ondan sonra uyudu. Kalktı, dedi ya Resulullah ben Müslüman olurum. Şehadet getirdi, Müslüman oldu. Bir de süt geldi. Bir verdiler ona. İçti. İkinci getirdiler diye doydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi mümin El-mü'minü yeşrabu fî me'iyyin Mü'min bir mideyle içer. Çafir ise yeşrabu fi seb'ati em'a'in. Çafir ise de yedi mideyle içer. Demek ki çafirle de ne var? Bir sürü şeytanlar var peşinde. Onları da içiyorlar onu da. Ha? Müslüman Bismillah dedi. Onun için e, bir gün Hazreti Ömer bir adamı gördü. Öyle yemek yiyor ki saldırıyor ki son ki böyle kıtlıktan çıkmış. Hiç de doymuyor. Bu adamı görmek istemiyorum dedi. Daha. Bu adamla bir ara yemek yemek istemiyorum dedi. Neden dedi? Çünkü dedi mümin mümin böyle yemek yemez. Bu kafir insanların yemek yememek. Adamı tekfir etmedi ama bu sifat nedir? Mümine yakışmayan bir sifattır. Onun için buradan alimler ne dediler? İşte anlamı gelir ki kafiri davet edebiliriz ne? Maslahat gereği. O maslahatta nedir? İslam, te'lif-i kalb vesaire. Evet. Bu derse bu kadar. Ama bu dersi bitirmeden önce başka gün 10 dakika için bir de bir ders yapmayalım. Bunu da bitirerim inşallah. Ondan sonra dersi kapatırız. Bunu da ayrı olarak bir ders işleyebiliriz. Bir mahsuru yoktur. O da nedir? En önemli meseledir. Kısa keseceğim inşallah. Bu da nedir? Hazreti İbrahim ilcili. ilgili. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam dedik peygamberlerin babasıdır. Bütün peygamberler onun sülalesinden gelmiş. Peygamberlerin imamıdır. Çünkü o önce tevhid beyrağını kaldırdı. Baraat geldi kafirlerden, tağutlardan. Onun için önemlidir. Biz dedik dersin öncesinde Hz. İbrahim'in Zariyet Şurası 24-27. ayette Hz. İbrahim'in misafirperverlığı anlatılıyor. Dersimizden ilgili olduğu için bunu da bu ayeti okuyup bu ayetten bazı fıkhlar istinbat edip bitireceğiz inşallah. Ayet nedir? Zariyet Şurası dedik هَلْ اَتَاكَ ذَيْفُ hel اَتَاكَ حَد۪يْتُ ذَيْفِ İbrahim el-Mukramîn İz دَخَلُوا عليه فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَاغَ اِلَى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٌ فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالُوا أَلَا تَأْكُلُونَ Bu ayettir. Bu ayetin anlamı nedir? Dür sene ey Muhammed, Zeyfi İbrahim, İbrahim'in misafirlerin haberi geldi mi? O da nedir? Mükremin, ikram olunmuş İbrahim'in, şeyi izdehale o Aliyi onun üzerine girdiler fakalu selamın dediler olar misafirler salam dediler onu salam verdiler yani selam aleyküm İbrahim ne de dedi o alaikum Selam kovun munkarun tanı oları farag ila ahlıhi fija begil semin hemen gitti Hazret İbrahim içerden bir buzau e, buzau değil mi? Bızav, olgun, e, zayıf değil, en olgun, en e, şey, bızavı kesti, olarak getirdi, teklim etti. Yani zirvet perverde. Bu Kur'an'da getiyor. Getirdi, önlerine bıraktı yemeği. Kale ela te'ekunûn dedi, buyurun yiyin. Çünkü vakti yemiyorlar. Şimdi bu ayetten biz ne dersler çıkartırız? Bu ayetten alimlerimiz on tane ders çıkartmış. Bunları aslında bu tam bir saatlik bir dersir ama ben inşallah bir on dakikada on beş dakikada bitirmemiz lazım bunu. Fazla uzatmayan bunun üzerinde. Birinci ders allah Teala diyor ki هَلْ اَتَاكَ حَد۪يْتُ ضَيْفُ İbrahim el الْمُكْرَمُونَ Mükrem nedir? İkram sahibi. İkram olunlar. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا İbn-i Adem i̇bn Adam biz ikram ettik. İkram nedir? Yani hakkıyla İkram olunmuş. Burada alimler diyorlar mukramın içi rivayet var burada. Bir Hazreti İbrahim oğları hakkıyla ikram etti. Bir misafirler mukrim idiler. Ne idiler? Melekler idiler. Anlatabildim mi? Bu birinci ders. Birinci ders olan bize racih olan ama çı birbirinden fark etmiyor. Neden mukram oldu o şeyler? Hz İbrahim'in ikramıyla o misafirler ne oldu? İkram seviyesine çıktılar. Bu birinci ders. ikinci ders. Diyor ki, aleyhi. misafirler diyor, üzerine girdiler. Demek ki, demek ki, alimler diyorlar ki Hazret İbrahim'in kapısı çitli değildir. Hemen girdiler, selamu aleyküm içeri girdiler. Bu da nedir? Misafir perverlikte en zirvettir. Kapın her zaman açık olacak. Öyle açık olacak ki zile de gerek yoktur. Misafir geçse baksa kapağı açıktır. Arap'ta öyledir. Adettir. Bizde de öyledir. Mesela bir düğüne davetlisin. Gidersin bakarsın düğünün kapsı açıktır. Zil çalmaya gerek var mı? Zaten kapağı açık bilirsin düğün evidir girersin içeri. Anlatabildim mi? Onun için Hazret İbrahim ikramda nedir? Zirvetteydir. Biz niye bunu örnek getiririz? Bu peygamberlerin babasıdır. Bizim örneğimizdir. İkramda diyorlar zirvetteydi kapısı her zaman açıkydı bak misafirler izin almadan üzerine girdiler. 3. Onlar de, onlara ne dedi? Selamun tenvinen. Bu Arapça'da belagat dilinde daha belagittir. Onlar ne dediler? Selamen. Olarçı daha zayıfıdır. Selamen dediler. Hz. İbrahim ne dedi? Selamun yani selamun Arapça'da daha belagatlidir. Biz dedik salam e, namaz, e, dersinde ne dedik? Salam vermek sünnettir, reddi vaciptir. Bir de en iyi şekilde yapmak daha sünnetin zirvetidir. Sana dedi selamu aleyküm sen dersin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. En iyi şekilde reddedersin. Vaciptir bu. Anlatabildim mi? İşte Hazret İbrahim onlar salam dediler bu dedi selamun. Bu belakatle ilgilidir. Buna gerek fazla e, e, gramarı açıklamaya gerek yoktur. Yani her zaman ne kadar yevmdesiniz sizin üzerinize selam olsun. Gramarca öyle geliyor. Selamun. Demek ki nedir? Güler yüzlü hoş gör şeyli karşılamak lazım. Sonra dördüncüsü ne dedi? E, Olara ne başladı? Dedi kavmun munkarun. Selamun kavmun munkarun. Selam olsun size. Ben sizi tanımıyorum. Demedi olarak. Siz kimsiniz? Ha? Yani nereden geldiniz böyle? Musafiri korkutmuyor. Yani siz kimsiniz? Tanımıyorsunuz. Üz size. Çıkın gidin. Yani misafir bunu anlamasın diye ne dedi olarak? Selamun. Ama siz yani e, siz yabancı mısınız? Fark var. diyesin ona yabancı mısın? Yoksa dersin siz kimsiniz? Ha? Fark var. İşte burada ne dedi? Kavmun munkarun. Selamdan sonra dedi olara kavmun munkarun. Beşinci munkarun derken alimler diyorlar ki onları hazırlamak şeklinde olmadı. Demedi size ben sizi tanımıyorum. Siz yabancısınız. Nereden gelmişsiniz? Siz kimsiniz? Ne niyetle geldiniz bize demedi. Sadece dedi olara nedir? Siz yani salam olsun buyurun galiba yabancı mısınız? Buralar değilsiniz. Biz deriz böyle misafire. Yani ikram ettikten sonra sordu olara. Evet. Altıncı alimler diyorlar ki ennehu râgâ, ferâgâ nedir? Ferâgâ ile ehli Râgâ nedir? Ravagân. Arapça kelime nedir? Cizli farağa elahli ahline gitti ama değil oturun oturun ben gelim size bir şey mi yersiniz demedi böyle ne yaptı gizli gitti ravakan nedir gizli gizli çıktı gitti yani çaktırmadan avam diliyle yani misafiri mahcup etmeden gitti hemen onları neyden sürprizledi yemekten yani emir vakide koydu bu da ikramın zirvetidir. ne dedik biraz önce misafir yemek yer misin e tabii misafir akli selim ise diyor yemiyorum sağ ol Sorulur mu? Bu ne yaptı? Gizli. Sormadı bile. karamından bile istizan etmedi demedi. Siz, gitti gizli demedi. Bir dakika müsaade edin bana. hayır gelme. Ge Biz ne deriz? Bir dakika öyle anlarız. Adam gidiyor bir şeyler. Ge ya getirme bir şey. Biz ihtiyacımız yoktur. Buna bile macal imkan tanımadı misafirine. Ne yaptı? Gizli gitti. Onlar için yemek getirdi. Bir de Diyor ki gizli gitti hemen getirdi. Gitmedi. Konşudan getirdi, gitmedi. Evi hazır olduğu için hemen gitti, getirdi. Burada yedinci fıkıh nedir? Hemen gitti getirdi. Demek ki İbrahim aleyhisselamın hem evi hem ehli beyti her zaman misafir perverdiler. Yemeğe hazırdılar. Bugün de kadınlar var. Gidersin evine hanım misafirim geldi. Buyurun gelsinler hemen açar derin dondurucunu, buzdolabını bir şeyler uydurur. Buyurun der misafire. E başka kadınlar da var. O misafir getirdin, haber verseydin ki gün önce, üç gün önce, bir hafta önce evde bir şey yoktur. Sanki yaptığı onu şey mesele. Halbuki insan kendi bu ehlibeyti her zaman hazır olmaları lazım. Bu da yedinci, sekizinci misafir pervarlığın zirveti ne diyor? Ee, ayette fecee bi'iclin semin. Ecil nedir dedik? Bu zav. Yani ineğin inekte de değil şeyin. İneğin erçeğine ne diyorlar? Ee, dana. Ha, tosun diyelim dana. Onun da yavrusu. Yani yavru değil. E, cenzi Böyle tam böyle yani ne eti sertleşmiş ne de çok yavru. Tam kıvamında. Yani ulu Halkum gibi ağzına koysan eti erir. En güzel şekilde. Bir de ayette diyor bir iclin semin Gitti olana ayırırken bu en zayıfını kessin misafir geldi. Değil mi? en iyisini en olgununu kesti. Bu da nedir? Zirvette. İşte Allah. Burada ne tecelli ediyor? Allah'u ahiret gününe iman etme. Onun için imam ne dedi bizim Evza'i? Dedi Evza evinde et var ama zeytun getirdi. Dedi o Allah o ahiret gününe inanmamış. İşte al delilceney. Peygamberlerin imamı. 10. E, ne yaptı? Eee İbrahim feca'a iclin semin getirdi. Demedi hizmetçilerine yanında çalışanlarına getirin. Kendisi oturmuş getirin emretmedi. Kendi ayağıyla onu için adabtandır. Biz bunu unuttuk zikredelim ehli sünnete göre bu semboldür ehli sünnette. Musafire kendi hizmet edileceksin kendin hizmetinde bulunacaksın misafirin. Onun için Hz. İbrahim ne yaptı? Kendi getirdi. Hizmet etti. Yani misafirin zirvetindendir. Siz bana geldiniz, ben ev sahibiyim, ben kalktım size çayı verdim. O ne yaparsınız? Daha hoca bize kendisi çayı verdi dersiniz. Daha zirve üstün olur. Ama işte çocuklar getirdi, filan getirdi. Bu nedir? Karşı taraf. Ama ferzele. Siz geldiniz, ben size vermedim çocuğu. İyidir, bir böyük adam geldi. Ben çocuklarımı verdim yoksa kendim kakarım? Demek ki bereketsiz adamım ben. Bereketli nedir? Ayırt etmeyeceksin. Fakir, zengin. Böyük, küçük. İman mı? Misafirindir. çafir olsa bile dedik, ikramı vaciptir senin üzerin. Evet. 11. 11. 11. Aleviler diyorlar ki, ayette geçtiği gibi ne diyor? Ne yaptı? Yakunlarına getirdi. Yemeği ayaklarına getirdi yani. Bu da adettendir. Yani misafiri yormazsın. Gel buradan git oraya. Gerçek bizim şu anda adet ürflerimiz değişiktir. Mesela sıfrayı düzüyoruz. Başka bir odada buyurun diyoruz. Eğer yer öyle adet ürf salamlık salamlık. Bu müstesna. Ama mükemmellik nedir? Misafirin yemeğini ayakına getireceksin tepsisini ayağına getireceksin, koyacaksın önüne, e, yok diyeceksin, buyurun, yürüyelim, bir tur atarım, gelirim o bile odaya, ayağına getireceksin. Bu nedir? İkramın zirvetindendir. Tabi bu ürfa da göre değişilir. Evet. 12. Ee, Olara dedi, Hz. İbrahim, en sonunda ayetin getirdikten sonra, dedi, yer misiniz? Burada çok nazik bir üslup kullandı Hz. İbrahim. Yer misiniz? Dedi. Yani buyur, e, buyurur musunuz? Baktı, yemediler. Yani adette orada izin almaya gerek yoktur. Misafirin önüne yemek koydun o iznidir. Tabi misafirin adabından de dedik ki e, e, ev sahibi sufayı kurdu. Bismillah diyecek ev sahibi. Buyurun Bismillah diyecek. izin çıkacak. Ev sahibi yemek koydu hemen sen el uzatmazsın. Çünkü onun neyindesin? Mukamındasın. Onun evindesin. O yemeği düzel. Buyurun der. O zaman izin çıkar sana. E, i̇mam şey e, Hazreti İbrahim yemeği getirdi. Yemediler baktı. E bu adetten değil. O zaman ne dedi? E, e, buyurmazsınız. Demedi. Niye yemiyorsunuz? Ne için yemiyorsunuz? Niye el uzatmıyorsunuz? Yiyin. Öyle demedi, bu üsluptan demedi. Daha güzel üsluptan dedi. Bu da nedir? Ee, şeyin zirvetidir. Evet. Sonra en sonuncu dedi ki, Olar yemediler yemeği. Neden yemediler? Çünkü melekler melektiler. Melek yemek yemez. Onun için Hazreti İbrahim burada korktu. Hazreti İbrahim korktu. Bunlar niye yemek yemiyorlar? Çünkü eskiden bir tanenin de kan davası olsaydı bir tane bir tane öldürmeye gelseydi yemeğini yemezdir. Ayıptır. Hem yemeğini ye hem bıçağını Böyle bir şey yoktu. Çafirlerde bile ne varmış? Kriterler varmış. Hazreti İbrahim korktu. Yani bunlar kötü niyetli neden yemek yemiyorlar? Eskiden de varmış. Onun için Hazreti İbrahim korktuğunda orada melekler onu müjdeledi. Korkusu gitmek için Allah Teala onu müjdeledi. Ne ile müjdeledi? İshak'la. Yani mükafatın karşısı nedir? İshak'la müjdeledi. İshak'la ne var? Çin insan oğlu olur. ama Hz. İbrahim çocuğu olmuyordu. Yaşlanmış, kadını yaşlanmış ee, e, İsmail İshak. Ee, İsmail de ee, Ama e, maksat nedir? Yaşlanmış. Çok yaşlanmıştı. Yani bir artı bir iki. Bu yaşlı adamla doğal insanda bu yaşlı kadından çocuk olmaz. O zaman ne oldu? Allah Teala Teala puşra verdi ona. Neye? Bu misafir perverliğine karşılık. Eee bu da derslerdir Hazreti İbrahim'in mesele. Zaten ben kısa kestim. Çok meseleyi atlattım. Hadisleri filan getirmedim. Ama burada bunu söylemeden de geçemem. Birçok latife var. Bunu da İbn-i Kayyim zikrediyor ki diyor ki misafir perverin insanın kapsı olmaktan kapsı kapalı olan insanın cennetten cehenneme benzetiyor İbn-i Kayyim. Diyor ki Allah Teala ee, cehenneme gelirken kafirleri cehenneme getirirken diyor حَتَّى <gülüyor> اِذَا <gülüyor> جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ اَبْغَبُهَا kafirleri mücrümleri cehenneme, melekleri sürükleyerek getirirken cehennemin kapısına geçiyorlar, kapılar açılıyor, cehennemin atıyorlar içeriye. Kapı ne zaman açılıyor? Misafir gelende açılıyor. Ama kapı ne zaman açık olur? Cennet kapısı. İbnü'l-Kayyim diyor bu Zümer e, 73. ayet, Sad Surasında 50 50. ayette Allah Teala diyor Cenneti Adn'in muftahatin Cennet Adn cennetlerinin kapısı açıktır diyor. Kimi için? Gelenler için. Çok güzel bir espri. Onun için söylemeden geçemedim. Yani insan dedikçe dünya cennetdir, cennetin Küçük canlısıdır. Buradaki cennete giremeden... ...o bir taraftaki cennete giremez. O zaman senin kapın... ...cennet kapısı gibi açık olsun. Misafir çekingen olmasın... ...sene gelirken. Bazı insan var... ...sene misafirlere gelir işten. Şer'i bir işten ama... ...bir adım ileri atırsan dört adım... ...cer atıyor. Çünkü biliyorsun ...acayip bir insansın. Zamanım yok filan... ...misafir perver değilsin. Ama neyle meşhur olacaksın... Kapım açıktır. Evet. Arkadaşlar bu da nedir? Ee, misafirin adabı ve misafirperverlerin adabı ve e, ikramın e, şartleri ve adableri. Bunları da bir gün işledir. Bu da nedir? İmanın şartlarındandır. İmanın şeydindendir yani. Şöbelerindendir. Olmasa olmazlarındandır. Bunlar ne yapar? İmanı zenginleştirir Bütünleştirir. Hatta insan ne olsun? Ne kadar önemlidir gördük. İmanımız artsın. İmanımız artarça ne olur? Cennete gireriz. Çok artırsak, adabları hepsini şöbeleri işlesek ne olur? Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e konşu oluruz. Allah hepimizi imanın şöbelerini canlandırılardan eylesin. Resulullah hatta konşu olalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidil Mursalin, Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.